Ee Karagöz'üm nasılsın? İyi ee, Acıvat iyiyim. Seninle bugün balyoz hakkında konuşalım mı ha? Sence balyoz nedir? Çekicin e, iki elle sallananadır. Çekicin? Öyle örs veya üzengi de çeşitleri arasında sayabiliriz. Bak sen, hadi hadi hadi balyoz diyorum ben. Bu alet üzerine alan Alanson'un bir şarkısı var biliyor musun? Balyoz balyoz biz ne yapıyoruz? Balyoz balyoz nereye gidiyoruz? Sen gez dur gez dur sen orada her şey balyoz. Hmm, yeni duydun bak bu şarkıyı. Ama ben olsaydım bütün paşaları toplandık toplandık şeklinde yazardım. <gülüyor> şarkıyı bir kenara bırakalım da. Hatta nasıl yapsam kimi tutuklasam balyoz balyoz bence daha iyi gider değil mi Hacivat? Tamam tamam anladık gelelim sadede. El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş Bunu da geçelim Bak bu balyoz eski çağlarda savaş aracı olarak da kullanılmış. Ayrıca taş kırmak, kazık çakmak, duvar yıkmak içinde birebirdir. ha onu da söyleyeyim Ha bir de kalın kafalı, anlamazlar içinde söylenen bir tabir Sözüm meclisten dışarı Sadede dedim sadede Bu balyoz bir hayatla kurtarmadı mı? Nasıl kurtardı? Hemen unuttun Başbakan araçta zor durumdayken ne dediler? Ne dediler? Doktor demediler. Ambulans demediler, ilaç demediler. Ee, ne dediler? Bir hastane ya da eczane de aramadılar başbakan aracın içinde kalınca. Ne aradılar? İnşaat yeri aradılar. Ne dediler? Bir balyoz lazım dediler. Aa, doğru. Bir inşaat ustasının balyozu sayesinde başbakanımızı kurtardılar çok şükür. Bir de olaylara geniş açıdan bakmak lazım. Var görüşlü olmamak lazım. Hemen tamam, sağ olasın Karagöz'ün. Sen olmazsan olayları layıkıyla nasıl anlayacağız? <gülüyor> Biraz da programa öyle bir katkımız olsun. <gülüyor> tamam tamam anladık. Engin bilgilerine sayesinde... ...gündemdeki bir olayı da çözmüş olduk böylece. Ne demek ne demek her zaman her zaman. <gülüyor> eh iyi o zaman. Gelelim bir programın da sonuna. Her ne kadar sürçeli sanettikse ettikse... Affola! <gülüyor>